1894 numaralı konu, Hz. Hüseyin'in şehit edildiği gün taşların altında kan görülmesi, Zühri şöyle anlatıyor, bir gün Abdülmelik bana şöyle dedi, sen büyük bir alimsin, bana Hz. Hüseyin'in şehit edildiği gün ne gibi alametler görüldüğünü söyleyebilir misin, bunun üzerine, o gün Beytülmaktis'te, Kudüs'te, kaldırılan her taşın altından taze kan çıkıyordu, dedim, Abdülmelik, evet, ben de aynen böyle işitmiştim, dedi.